İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Ben istemediğim halde bir buçuk aylık hamileyim. Bebeğimi aldırmak istiyorum. Bunun bir günahı var mıdır? Varsa affı nedir demiş hocam. Evet siz istemediniz ama isteyen bir varlık var. O da Cenab-ı Hak. <gülüyor> Dolayısıyla bizim Cenab-ı Hakk'ın arzusuna, isteğine karşı gelme gibi bir yetkimiz söz konusu değil. Peki sizin hayati tehlikeniz var mı? Yok. Ama hocam işte üç tane çocuk biri bağıracak diğeri ağlayacak falan tahammül etmek zor gibi kadınların bazı haklı gerekçeleri olabilir bu durumda erkeklere düşen hanımefendinin bu sıkıntısını azaltmaya çalışmak olması lazım yani üç tane çocuk var anneye ihtiyaç duyuyor ve hepsine de anne cevap veremiyorsa bu arada diyelim diğer insanlar da devreye girmek suretiyle annenin sıkıntısını gidermeleri lazım Ana rahmine düştükten sonra o çocuk artık yol almaya başlamıştır ki bir buçuk aylık dendiğine göre. Yani bir canlı e, canlıdır değil artık. Mi hocam? Yani canlanmaya meyletmiş. Bu müdahale etmediğiniz saktırdı insan olacak. Yani bir ağaç düşünün efendim toprağa attınız bir şey o toprağın yüzüne çıktıysa yeşillik hı hı. o tohumdan bir şey çıktı. Buna müdahale etmediğiniz, koparmadığınız takdirde o koskoca bir çınar olacaktır. Siz bir çınarı henüz çınar olmadı diye kökünden kopardığınız takdirde o ağaca yazık etmiş olursunuz. O halde biz olaya şöyle bakıyoruz. Ee, Cenab-ı Hak bunu murad etmiş, takdir etmiş. Siz bunlara rıza göstereceksiniz. Ee, sizin o çocuğu doğurmanız, ölümünüze vesile olacaksa, hayati tehlike oluşturacaksa ya, yahut e, normal hayatınızı sürdürmeniz mümkün olamayacak bir hastalığa tüçar olacaksanız o zaman ayrı bir hükme tabi olur. Sizi kurtarmak için o alınabilir. Çünkü e, zararın büyüğünü e, izi, e, def etmek amacıyla küçüğünden e, be, ne yapılabilir? İnhiraf edilebilir. Yani ortada büyük bir anne var, bir de bir buçuk aylık çocuk var. Evet. Bunlardan birisi yaşamalı diyorsanız başka da bir alternatif yoksa öncelikle hayatına son vereceğiniz bir buçuk aylık e, cenin olacaktır. Bunda vebal olmaz ama e, çocuk sayısı fazla, efendim başka mazeretler Her öne sürerek dolayı. yani keyfi olarak o yavruyu aldırmanız caiz değil. Yani bir canlının hayatına kıymış olursanız bu tür şeylere girmemek lazım. Teşekkür ederiz Kıymetli Hocam.